Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed Seferilik nedir? Kaç kilometrede başlar? Aynı şehir içinde insan seferi olabilir mi diye bir soru var. Seferilik bir kişinin sefere çıkmasıdır. Yol almasıdır. Ve ismine yolculuk denilebilecek her yolculuk seferiliktir. Seferilik hükmündedir. Bunun belli bir kilometresi yoktur. Bazıları yani cumhur e, her ne kadar kilometre belirledilerse bile doğrusu doğrusu e, seferilik seferiliğin belli bir kilometresinin olmamasıdır. E, belli bir kilometresinin olmamasıdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun için belli bir kilometre tayin etmemiştir. Aynı Meryem suresinde buyuruyor ki senin Rabbin unutkan değildir. Yani eğer böyle bir kilometre olsaydı mutlaka Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu bize haber verirdi. Sorunun devamında aynı şehir içinde insan seferi olabilir mi diye sormuş. Aynı şehir içinde insan seferi olamaz. Mesela şehir büyük olabilir, küçük olabilir. Seferilik bulunduğu şehrin son evlerinden başlar, yani çıktığı noktadan başlar, ismine yolculuk verilebilecek. Bir kilometreye gittiği zaman kendisini seferi hissediyorsa kişi burada ey ne yapar? Seferi olarak namazlarını kılar. Artık o seferilik fıkı onun için oluşur. Mesela örnek verelim, İstanbul büyük bir şehirdir. Bir yakasından o bir yakasına giderken, tek bir şehir olduğundan kişi seferi değildir. Kişi seferi değildir. Namazlarını normal olarak kılar, mukim olarak kılar. Ancak bazı arkadaşlar şöyle diyorlar, diyorlar ki, öyle ki diyor bazen bir namaz, vaktinde biniyorsun gideceğin yere ulaşabilmek için trafikten şundan bundan namazın vakti çıkacak duruma geliyor. Bu durumda zor durumda kalan kardeşlere biz <gülüyor> namazları cem edebileceklerini söylüyoruz. Cem ile kılabileceklerini. <gülüyor> Çünkü İbn Abbas s.a. gelen rivayette Resulullah Aleyhisselatü vesselam Hiçbir mazeret olmaksızın yani ne yağmur ne korku ne rüzgar ne de başka bir şey yani doğal bir afet söz konusu olmaksızın ya da doğal bir engel söz konusu olmaksızın mazeretsiz olarak namazı cem etti. Ve bu namazı cem etmek doğrusu keyfi olarak cem etmemek gerekir cem etmemek gerekir. Yani trafikte sıkışan veya yolu uzun olduğu için şehrin büyüklüğünden kalabalığından evine ulaşmakta zorlanan kardeşler namaz vaktinde eğer yolcularsa eğer yolcularsa namazlarını cem e edebilirler. Ancak yolcu olduğu için değil e, mukim olarak cem e edebilir. Bu ruhsatı kullanır Allah Resulü Aleyhisselat Vesselamın bu konuda mazeretsiz olarak yaptığına delil olduğu için ancak tavsiyemiz şudur ki zaten bu tip bu tip yerlerde yaşayan kimseler ne kadar sürede eve yetişeceklerini bildiklerinden ne yapmaları gerekir namazlarına göre yolculuklarını veya eve gidiş gelişlerini düzenlemeleri gerekir yani ne demek istiyorum ha, bu adam bakacak ki akşam namazı 10 dakika sonra gir giriyor ancak eve yetişmesi bir saat. O zaman ne yapsın? Bu kişi akşam namazını kılsın, öyle yola çıksın. Ha, ille de binip gitmesi gerekiyorsa, işte o zaman <gülüyor> edebilir. ancak aynı şehir içerisinde kişi seferi olmaz. Ve seferi olarak gideceği yerin kilometresi yoktur. Seferi olarak gideceği noktayı kalbiyle tayin eder, belirler. Mesela benim burada gittiğim, mesela bulunduğum şehirde 30 kilometrelik, 40 kilometrelik yerler var. Kendimi yolcu gibi görmüyorum. Yani aynı şehirde gibi görüyorum. Ancak bazı noktalar var. 60-70 kilometrelik, 80 kilometrelik. Bu noktalarda da kendimi yolcu gibi görüyorum. Ancak ayrı şehirler. Ve böylelikle ne yapıyoruz? Namazı seferi olarak kılıyoruz. Ve hâdihi vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alâ ali Muhammed.